Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Elvancan Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Ve Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-300.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 Özellikle ekolojik hak savunuculuğu alanında devam ediyor. Sosyoloji lisans ve sivil toplum yönetimi yüksek lisans eğitimlerinin akabinde sivil alanda yerel ekolojik hareketler, iklim adaleti, kömürlü termik santraller ve hafıza konuları üzerinde araştırmalar yürütüyor, arşivliyor, hikayeler topluyor ve belgeseller çekiyor. Hoş geldiniz Özge Hanım. Merhabalar. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Nuray Hocam, Argunyum, Elvan, Muzaffer. Merhabalar. Uzaffer, Merhabalar. Hoş evet. geldiniz Özge Hanım da. Bugün programımızın konusu Özge Hanım'ın hazırlamış olduğu Bozkurt ilçesindeki araştırmasıyla ilgili. Araştırmanın başlığı Bozkurt İklim Adaleti üzerine saha notları. Bu Yeşil Düşünce Derneği ile birlikte hazırlandı herhalde değil mi Özge Hanım bize bu rapor hakkında biraz bilgi verir misiniz lütfen? E, merhabalar tabii ki e, Yeşil Düşünce Derneği'nin ön olmasıyla aslında e, bu sağ araştırması tamamlandı. Onların e, planladığı bir durumdu. Ben sağ araştırmacısı olarak bölgeye gittim ve raporu tamamladım bu şekilde. Evet peki bölgeye ne zaman gittiniz? Hemen olayın akabinde değil herhalde değil mi? O konuda da biraz bilgi verir misiniz? Ağustos ayında yaşanmıştı. Ben ondan birkaç ay sonra Kasım ayının sonunda 1829 Kasım gibi gittim. Esas itibariyle ilk e, o ser felaketi ve onun izleri hani o anki hengamenin ortadan kalktığı ama hala devam ettiği bir süreçti. Araştırmamın bir sahibi. Yöntemi, e, amacı hakkında da kısa kısa bilgiler verirseniz çok seviniriz. Tabii ki ya yani bu. Araştırmanın şey e, nitel bir araştırma, hani sağ notlarından literatür tanımasından ve hani e, o dönemki işte yazılı e, görsel basın kaynaklarından yararlandım ve sağdaki görüşmeler aslında kilit noktasıydı. Yapılandırılmış ya da yapılandırılmış pek çok görüşme oldu, hani bununla birlikte de hani amacı bu yaşadığımız hani afet olarak tanımladığımız olayın aynı şekilde hani iklim kriziyle birlikte artarak yaşanacak durumlardan bir tanesi aslında ve bu süreci iklim adaleti kavramının çerçevesini alarak nasıl görebiliriz okuyabiliriz bunu aslında birazcık ön plana çıkartmak istediğimiz bir çalışmaydı ona yönelik zaten hani tüm araştırma süreci ilerlemiş oldu gene itibari çok kapsamlı bir şey aslında iklim adaleti konusu da öyle bozkurtta olanlar da öyle hani küçük bir saha ziyaretiyle de olacak bir durum değil aslında ama ee, en azından sürecin ne olduğunu ve bittine dair hani genel bir çerçeve sunmak için yardımcı olabilecek bir konu noktada ee, bu şekilde kısaca özetlemiş olabilirim. Ben bu noktada bir iklim adaleti konusunda e, dinleyicilerimizi biraz e, bilgilendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz mesela? Tabii ki iklim adaleti aslında şöyle tarif edebilirim aslında yani iklim kriziyle birlikte hani iklim değişikliğinin etkileri işte artan hani ani ve düzensiz hava olayları afet kuraklık hani pek çok etkisine maruz kalmaya başlıyoruz bu bir yanı bu maruz kalınan süreçlerden herkes aynı şekilde hani maruz da kalmıyor öyle söyleyeyim belli kesimler toplumda hala zıra dezavantajlı olan kesimler hala zıra zaten hani e, marjinalleştirilmiş sosyoekonomik olarak daha düşük noktada olan yani aslında sistemi getirdiği noktada zaten yıpranmış olan insanların hani bu iklim krizinden de daha fazla etkilenmesi hani e, zaten hani bilinen, araştırılan ve hani sürekli üzerine tartışılan bir konu oldu ve iklim olarak tanımlanıyor. Yani iklim krizin etkilerinden herkes aynı şekilde yararlı, e, herkes aynı şekilde e, maruz kalmıyor. Bunu özetleyen bir yaklaşım. Bunun da dediğim gibi. E, çok farklı hani küresel ölçekten yerel ölçeğe çok farklı böyle anlatım tarzları var. Hani ilki mesela e, küresel batı dediğimiz ülkeler iklim krizine sebep olan fosil yakıtları rağmen 200 yıldır sanayi devriminden itibaren e, şu anda iklim krizin etkilerinden en çok e, bu konuyla ilgili hiçbir alakası olmayan hani uzak ada ülkeleri, e, Asya ülkeleri, hani e, herhangi bir fosil yakıt sağlamamış ülkeler daha fazla maruz oluyor. Mesela bu bir yaklaşım ikisi hani Benim bu çalışmadaki da ise daha çok yani, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyoekonomik durum perspektifinden de. Buradan hareketle e, hemen e, araştırmanın bulgularına geçebilir miyiz Özge Hanım? Yani özellikle çok net belirtiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki Bozkurt'ta iyileşme sürecinde yapılanlar, yapılması gerekenler, eksikler ve ihtiyaçlar odağında olan değerlendirmenin krizler çağında iklim adaletinin tesis edilmesi için gereken bilgi desteğini hedeflediğinizi belirtiyorsunuz. Bu anlamda yaptığınız e, araştırmanın e, sonuçları ve bulgularına hemen geçebiliriz. Tabii ki. Yani şunu Ben Toplamda 15 görüşme yaptım ve evet, bu görüşmelerin yaş aralığı da hani 20 ile 75 yaş arası olarak nitelendirebilirim. 11 erkek, 4 kadın şeklinde olmuştu. Bu da ayrıca mesela gelebileceğimiz bir konu. Ee, ve her meslekten yani politik temsilci de vardı. Hani Cumhuriyet Halk Partisi, e, Kastamonu İl Temsilciliği, e, Veteriner Hekimler Odası, aynı şekilde hani esnaf işçi ev işçisi öğrenci taksici turizici mesela çok farklı meslek ve şey sosyal durumlardan diyeyim insanlarla görüşme ve konuşma fırsatım oldu burada mesela şunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum hani mesela herkes gerçekten çok hani ağır bir süreç yaşadı bu özellikle birebir o gün bozkurt olup bu süreci deneyimleyen herkes için bir travma. Ama e, bu olay yaşandıktan sonra olan süreçler herkes için aynı şekilde ilerlemedi. E, aktarımlar da bu yönde. Burada bir e, ortaya hani, iklim adaletinden bahsediyoruz. Yani bir adaletsizlik durumu var aslında. E, burada da şunu görüyoruz mesela. Hani, evet hani, gerçekten hani, sosyoekonomik olarak daha düşük kesimde olan insanlar. Hani, neyden bahsediyorum? E, sigortası olmayan. Hani bir ek geliri olmayan, ekstra bir evi olmayan, hani orada hani bozkırttan çıktıktan sonra İstanbul'da ya da Kastamonu merkezinde gidebilecek başka bir yeri olmayan insanlar şu anda e, bu şeyin basamağı, ihtiyaçlar noktasında hani en e, mağdur noktada olan insanlar. ihtiyaçlara da kolay bir şekilde ulaşamıyorlar. Yardımlardan da aynı şekilde yararlanamıyorlar. İletişim kuramıyorlar. Çünkü aslında hani o A içerisinde de hani kendilerini seslerini duyurabilecek bir şeyde değiller ya da önemsenmiyorlar vesaire. Bir yanıyla bu arttıkça mesela zaten evi olan insanlar gitmiş mesela. Hani, gitme şansları olmuş. Hani herkes zaten bir şekilde terk etmeyi düşünüyor. Buna göre sınıflandırılmış mesela hani iş desteğiyle işe giren e, biriyle konuştuğumda o da hani mesela askeri ücret ile girdiği ve dokuz aylık bir süreç olduğunu ifade ediyordu. Hani ki o zamanki askeri ücret artmamış olan miktarda hani o da hani mesela kimsenin Bozkurt'ta kalma gibi bir niyeti yok hani en azından uzun vadede. Bulgulardan bir tanesi bu. Evet Ağustos'ta olanları da mesela hani bu sel olayı nasıl olduğu kısmını yani bu şey geçtiğimiz yaz oraya bir tekrar döneyim ben hani bu orman yangınları süreciyle birlikte hani hepimiz takip ediyorduk zaten hani bayağı böyle aynı dönemde de. 14 Ağustos'ta, 13 Ağustos'ta olabilir şu anda seyit almam gerekir onu. Ağustos ayının yani işte Ağustos ayında hani sadece şeyde değil, Kastamonu'da da değil, Batı Karadeniz'de diğer illerle birlikte hani orayı etkileyen bir yoğun ekstrem bir yoğun yağış gerçekleşti ve bu yağış sonrasında hani oradaki aslında pek çok hani il, ilçe, kasaba bu süreçten mağdur oldu ama en çok e, hani can kayıtlarının ve mal kayıtların en Fazla yaşandığı yer Bozkurt'tu ve yani biz zaten orayı takip ettik. Hani resmi olarak 83 can kaybı hani e, olduğu söyleniyor ama orada gördüğüm insanlar hani bu çok daha fazlası olduğunu e, belirttiler. E, bir yanıyla aslında kasaba hani e, şey dere yatağını kurmuş bir kasaba çünkü Bozkurt zaten hani coğrafya olarak da bir tek yerleşim yeri olarak oraya açık bir yer hani merkez olmak bağlamında diğerleri hep köyler köylerde aynı şekilde zarar gördü. Ama merkez hani dere yatağında ve zaten dere yatağa taştığı için merkezin etrafındaki tüm neredeyse çoğu ev yıkıldı e, sel esnasında. Yıkılmayan evler de daha sonrasında hani dere yatağının genişletilmesi kararıyla birlikte yıkıldı ve hani o alanda şu an dere yatağı genişletilme çalışmaları vardı belki de. Yani bu bu şekilde trajik bir sonuç. Yani insanlar hayatlarını kaybetti, evlerini kaybettiler ve şu anda hani tekrar neredeyse sıfırdan inşa edilmeye çalışan bir ilçede hala yaşamaya çalışıyorlar. Ama her günde yaşadıkları felaket gözlerin önünde mesela hala. İşte e, toz, toprak, çamur, e, iş makineleri vesaire Çok hani e, sürekli size bu travmayı hatırlatan bir noktada. Bu şekilde olay bu ilk bir ay zaten hani şey sonrasında Bozkurt'ta sel sonrasında pek çok sivil toplum kuruluş özellikle hani yardım insani olarak hani Kızılay onların aktardığı şekli hani kızılay, İHA falan vesaire bu tarz yardım kuruluşlarının orada bir ay olduğu. işte aynı şekilde bir ay boyunca yoğun olarak devlet kurumundan insanların oraya sürekli gidip geldiği vesaire aktarıldı. Hani burada belirtilen işte Cumhurbaşkanı geldi, işte Süleyman Soylu geldi vesaire yerinde baktılar, incelediler vesaire. E bu bir aylık süreç sonrasında olanlar aslında biraz. Hani bu çok şey tabii ki bir afet anında oraya anında müdahale etmeye çalışmak ya da tartışabiliriz. Hani ne kadar sistemli olduğuyla alakalı. Ama hani zaman geçtikçe hani ilk o büyük hasar atlatıldıktan sonra insanlar aslında hala bir şekilde ne iyileşebildiler ne de süreç aslında tam olarak e, netleşti. Ama yine de bir şekilde yalnız kalıyorlar çünkü hani bir aciliyeti durumu kalmıyor. İlkim ayından sonra hatırlamıyorsun hatırlamıyorsam hani bir, bir buçuk ay kaldı diye ifade etmişti insanlar. Ben oraya gittiğimde kimse yoktu mesela. Hani daha kendi başlarına kaldıklarını söylüyorlardı. Hatta direkt yani, yalnız kaldık, yalnız bırakıldık ifadesi. Ee, bizim de aslında hani bu afet sonrasında oraya gitme motivasyonumdan bir tanesi mesela. Aslında insanların böyle afet anlarında ilk anda değil daha sonrasında da hani gerçekten hani hatırlı sayılır bir süre takip edilip bir şekilde kollanması gerekiyor. Çünkü kolay bir süreç değil. Bu bağlamda da mesela bir diğer bulgu şuydu. Hani çok kötü bir iletişim eksikliği var ve koordinasyon eksikliği var. yani insanlar bilgi alamıyor sürece dair ne olup ne bittiğine dair. Ben de hani mesela belediye sitesine ya da işte e, devlet konuları sitesine baktığında çok genel geçer bilgiler var ama herkes farklı bir şey söylüyor ya da herkes farklı bir şey biliyor. Konuda hani İnsanlar bilgilendirilmediği sürece o belirsizlik hali devam ediyor ve ekstra stres aslında. Çünkü göremiyorlar ya da planlayamıyorlar hayatlarını. Bu e, sadece bozkurttu olan bir durum değil. Hani böyle, benzer yapılan çalışmalarda da aynı şekilde e, yereldeki toplulukların, yerel yönetimlerin sürece dahil edilmesi, yani başka benzer olayları yaşamış uluslararası çalışmalarda da benzer bir aktarım vardı. Hani bu iletişimin kuvvetli olması gerekiyor yerelle. Böyle bir ortam yoktu açıkçası. Yani dediğim gibi hani bu sal afet olayı yaşamamış gibi demeyeyim ama hani bir şekilde artık hani o şeyi kalmamış gibi üstü çok daha hani halledilmesi gereken her şey halledilmiş gibi bir noktaya evriliyor ama e, insanlar bu şekilde yaşamıyor. İnsanlar hala mesela e, kış geliyor da hani kasım ayında mesela konteyner evlerde yaşıyorlar, yanlarında iş makineleri çalışmaya devam ediyor. Ne zaman tamamlanacağını bilmiyorlar. Mesela hani TOKİ ile ihaleye çıkılacağı söylenmiş. Hani o evlerin nereye yapılacağı netleşmemiş. Ama oysa ki ilk çıktığı zaman hani bu olay yaşandığı zaman bir an önce yapılacağı tavır edilmişti devletteki kurundaki yetkililer tarafından. Şu an hani nereye yapılacağı bile belli değil. İhale yapılmamış. Ee, mesela kim ne kadar hani e, şey durumundan da bahsedildi. Hani, o evler tamamen ücretsiz bir şekilde anladığım kadarıyla tahsis edilmeyecek. hani Zaten belli bir noktada e, krediyle borca da girecek insanlar. Bunun miktarı kime vesaire. Mesela bunlar çok böyle dağınık. Ben neredeyse hani herkesten farklı şeyler duydum diyebilirim. İsterseniz burada bir durayım. Eğer belki sorularınız varsa. Evet ben hemen şunu sormak istiyorum. Yeşil Düşünce Derneği <gülüyor> bu tür afetlerden sonra orman yangınları, seller veya işte deprem bu tür çalışmaların ilkini mi gerçekleştirdi yoksa daha önce de bu tür çalışmaları var mı ve geleceğe ilişkin olarak da ne planlıyor? Çünkü burada görüldüğü kadarıyla özellikle <gülüyor> iklim adaleti açısından bir bütün afetlerle ilgili gerçekleştirilebilecek bir yöntemden bahsediyoruz anladığım kadarıyla. Ee, Yeşil Düşünce Derneği'nin bu konudaki e, eski çalışmaları ve geleceğe dönük e, düşünceleri hakkında da bilgi verebilir misiniz bize biraz? Tabii ki. yani Daha önce de sağ çalışmaları olmuştuk. Doğrudan afetler üzerine değil ama hani kömürü tanrık santraller üzerine vesaire bu aslında hani iklim adaleti bağlamında da yaptığı ilk çalışma hani rapor çalışması diyebilirim. Konusunda bizim hani şeyimiz var, gayretimiz olacak. çünkü bir yanıyla da bunların hani bir şekilde sürekli hani izlenmesi ve burada olan olayların hani görünür kılması gerekiyor ki karar alıcıları da bir şekilde derdimizi elimiz güçlü bir şekilde ifade edebilelim. Peki bir diğer sorum da şu olacak. Sonuç olarak sizin getirdiğiniz e, bir çözüm var mı? Yani e, tabii ki genelde bütün dünyada tartışılmakta olan iklim kriziyle ilgili olarak alınması gereken e, önlemlere ilişkin ama Türkiye özelinde özellikle e, hızla gerçekleştirilmesi e, gerekenler şunlardır ve bu iklim adaleti konusunda e, bir gelişmeyi de sağlayabilecek diyebileceğiniz bir sıralama var mıdır? Evet. Raporun sonuç bölümünde de aslında onu bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Evet. Şunu diyebilirim. Zaten hani Karadeniz bölgesi iklim acil eylem planları konusunda devletin çalıştığı ilk bölge aslında. İklim değişikliğine karşı planlama yapılan. E, yanlış hatırlamıyorsam 2019 yılında hani e, Şevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda bir çalışma yapıyor. Aynı şekilde hani işte da olduğu Batı Karadeniz Havzasına yönelik bir hani taşkın ve sel yönetim planı yapılıyor. Yine 2019 yılında ve bu o kadar kapsamlı bir rapor ki hani e, gerçekten hani, neredeyse e, köy köy olan bütün derelerin su varlıklarının hani bir şekilde hani olası sel durumlarına karşı ne kadar dayanıklı olduğu, olmadığı işte bayağı hani e, çok farklı disiplin isimlerden insanın bir araya gelip çalıştığı detaylı bir rapordu ve ben o raporu gördüğümde bayağı şaşırdım çünkü 2019 yılında çıkmış bir rapor Boskurt zaten hani mesela e, Ser noktasında hani riskli bir bölge olarak ifade edilmiş o dönemde neler yapılması gerektiğine dair de o raporun mesela çok uzun hani e, adım adım bayağı şey var hani şunların şunların olması gerekiyor vesaire hani böyle bayağı taşkın yönetimine karşı hani bir şey ifade çözümler sunulmuş bence ilk olarak aslında olan şu ki hani bunların çok hızlı bir şekilde sadece rapor olarak kalması değil uygulamaya ve planlamaya geçilmesi gerekiyor. Hani çok e, bir şeyler yapılıyormuş gibi oluyor hani ortaya raporlar çıkmış gayet hani e, güzel çalışmalar emek verilmiş vesaire ama hani uygulama noktasında hiçbir şekilde harekete geçilmemiş. Mesela yani bunun yapılması şart çünkü hani bir bozkurt mesela bu örnekte şu an kaybedilen bir yer ve bu şey değil hani sadece yani üzülün ama mesela hani olaylar tekrarlanacak hani iklim krizi etkilerini artarak yaşayacağız biz ve ani hava olayları da devam edecek ve Karadeniz bölgesi gerçekten iklim krizinde ani yağışların olacağı sel ve heyelanların daha fazla sık yaşanacağı bir bölge ki Bozkurt'ta tek örneği değildi. Ee, yani hali yani elde olan planların belki tekrar elden geçirilerek ve daha ekolojik hassasiyetler içirilerek hızlı bir şekilde düzenlenmesi ve yerel yönetimlerle işbirliği kurularak hani tüm kurumlarla tüm payda işlerle e, sistemli bir şekilde şimdiden mesela AFET planlamalarının oluşması gerekiyor. Hani listelle olduğunda ani bir şekilde harekete geçmek değil. Herkesin şu anda mesela hiçbir şey olmuyorken ne olacağını hani rollerinin ne olduğunu, ne yapmaları gerektiğini vesaire e, bilmeleri gerekiyor. Bu tıpkı mesela hani okul dönemlerinde yapılan işte deprem tatbikatı örneğin gibi mesela ama daha e, tabii ki şey olarak kapsamlı ve kurumsal anlamda daha ciddiye alınarak bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. E, Türkiye Paris Anlaşması'nı imzaladı ve yakın bir dönemde iklim şurası gerçekleştirildi. E, bu konu ne kadar gündeme alındı e, açıkçası iklim şurasında tam bilmiyorum ama hani iklim adaleti kapsamında hani yani toplulukların iyileştirilmesi süreci e, hani bu plan yani bu acil bir durum öyle söyleyeyim. Hani bu mesela öncelikli bir durum. bunun bir örneği aynı zamanda Akdeniz ormanlarında yaşanan yangınlar ve o yangınlar sonrası oradaki işte orman köyleri ya da o bölgede yaşayan insanların süreci mesela bir örnek. Bunu belirtebilirim. Ve hani şey az önce de belirttiğim gibi hani yerleşim yerlerinin yeniden inşasında bir ekolojik dengenin gözetilmesi şart. Hani yaşanan olaylar sonrasında da Hani tekrardan yapılaşmaya giderken ya da tekrardan hani işte iyileşmeye çalışırken artık hani biraz daha gerçekten biraz daha değil yani ciddi olarak ekolojik dengenin gözetilmesi gerekiyor. Zaten şu ana kadar gözetilmediği için bu süreçler yaşanıyor. Hani Bozkurt'taki selin bu kadar çok mağdur ortaya çıkartmasının sebebi e, selin yoğunluğu bir yana oradaki çarpık ve hani e, dere yatağında kendi hani böyle şey yapılaşma hani yoğun yapılaşma. ...İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu konuyla alakalı bir çalışması vardı. Hani e, Yani maalesef ana sebep bu. E, burada bir tekrar durayım galiba bir soru olacak. Evet Elvan'ın bir sorusu var. Evet ben bu iklim adaleti konusunda biraz geri dönmek istiyorum da. E, şimdi e, iklim adaleti dendiğinde global boyutta... E, ...özellikle işte bu son e, Paris ve Glasgow'daki konuşmalarda çok fazla gündeme gelen... Bu iklim krizine neden olan sera gazların salınımı sanayi devriminden bu yana işte gelişmiş olan ülkelerin çok büyük katkısı ile gerçekleşti ve bu nedenle bu iklim krizin temel nedeni esasında bu ülkeler fakat sizin de söylediğiniz gibi etkilenen en fazla etkilenen ve en büyük Görece olarak en büyük zararı görenler ise küçük ada ülkeleri olsun az gelişmiş ülkeler olsun güney yarım bir takım işte bölgeler olsun onlar ve bu nedenle bir adaletsizlik söz konusu ve bunlarla bu iklim kriziyle mücadele edilmek için ve buna adapte olabilmek için yapılması gereken yatırımların bu anlamda finanse edilmesi açısından da en azından bu ülkelere destek verilmesi gerekiyor bu adaletin sağlanması için önemli olan bir şey. Şimdi burada bunu anlıyorum ama Karadeniz'deki bu üzerinde durduğumuz şeyde vakada bir, yani bir adalet kavramını nasıl şey yapabiliriz, daha açabiliriz? Orada bir kafam ben çok netleşmedi de, o yüzden bu soruyu soruyorum. Bu kırılganlık ve dirençliğin olmaması ile İktim adaleti arasındaki bağlantıyı nasıl tanımlıyoruz? Biraz belki de fazla teknik bir soru oldu ama hakikaten bu anlamda biraz aydınlatır mısınız? Yani şu anda de Karadeniz'de o olay meydana gelmesinin temel nedenlerinden bazıları tamamıyla işte oradaki fiziksel şey zarar görebilirlik, kırılganlık diye değerlendirebileceğimiz yanlış bir takım yerleşim uygulamaları yanlış bir takım başka şehircilik uygulamaları ve benzeri şeyler var durumlar var artı bir de işte söylediğiniz gibi iklim değiştiği nedeniyle dair şiddete artan bir takım işte aşırı yağışlarla mı gelen tehlike artışı var bu noktada bu hani Global bozuk anlıyorum da diğer konusunda bu bağlantıyı oluşturmakta biraz zorluk çektim. bu konuda biraz daha şey aydınlatıcı olabilir misiniz? Tabii ki yani global olan zaten hani bir bambaşka bir yaklaşım hani Bozkurt'ta bunu ele almadım ben. Çok ayrı bir olay. Yani Bozkurt'ta yaklaşım, yani yaşanan olay aslında şöyle söyleyebilirim hani iklim krizi olayını da hani düşünmeden aslında baktığımız zaman hani Türkiye'deki ve aslında dünyadaki o sistemle birlikte hani bu bir sistem sorunu aslında yani genel olarak hani küresel bir adaletsizlik hani zenginlerin her zaman daha zengin olması, fakirlerin her zaman daha fakirleşmesi gibi bir şey var izlenen neoliberal politikalar vesaire hani gelir eşitsizliğinin böyle direkt uçurumlaşmaya başlaması, toplumsal cinsiyet eşitsizliği mesela iklim krizinden tarımla uğraşan insanlar, özellikle çiftçi kadınlar mesela yapılan çalışmalar bunu söylüyor hani Kimler daha fazla etkilenecek dersek hani sonuçlarından kaçamayan insanlar hani işte yaşlılar, e, çocuklar, onlarla birlikte gene bağlı dediğim gibi kırsalda kadınlar, işte e, ekonomik olarak düşük gelirli insanlar. Bu zaten aslında bu ülkedeki hani temel bir adaletsizlik sorunun bu yaşanan olayla birlikte biraz daha harmanlanması, e, bu genel hani dediğim gibi bir adaletsizlik durumu iklim krizi de üstüne biraz tuz biber yani hayli tuz biber ekiyor şöyle bir örnek verebilirim hani insanların toparlanma kapasitesi gerçekten düşüyor dediğim gibi hani e, görüştüğüm insanlardan yani bir tanesi mesela hani evi olmadığı için hani ekonomik olarak daha düşük noktada olduğu için hani ev olmadığı için sigortası olmadığı için yardımlardan yararlanamadığını söyledi ifade etti mesela çünkü belli bir noktada da hani e, sigorta günü vesaire olması gerekiyormuş anladığım kadarıyla ee, eve yani ev yardımı zaten alamadığını çünkü kiracı olduğunu söyledi. Ee, onun evi yıkılmadı. Ee, Kastamonu'ya geldiğinde mesela hani yeterince bilgilendirilmediği ve olayı takip edemediği için şu anda mesela tamamen ulaşılamaz bir noktada ve e, bir anda o insan hayatı değişip hani Kastamonu'da bir ev tutup neredeyse 5-10 kişi bir arada yaşadıklarını söyledi ve hala iş aradığını mesela hani orada bir şey işçisi ise işçisiyken küçük bir fabrikanın işçisiyken, e, fabrikanın geri çağırdığını ama hani güvence vermediğini, işine de geri dönemediği için tazminat alamadığını vs. Bunlar hepsi aslında sistemin koyduğu şeylerin iyice hani böyle şey olması, harmanlanmasıyla gelen şeyler. Hani bu süreç durumlarında e, devletin, devlet kurumlarının hani e, bir sosyal devlet mantığıyla kimseyi geride bırakmaması gerekiyor. Halize de zaten senin evin varsa okey sen bir şekilde hani iyi durumdasın, hani buraya gidebilirsin noktasında olan insanlar da tabii ki önemli ama senin arkada kalan insanları gözetmen gerekiyor bir şekilde. Çünkü onlar daha fazla mağdur. Daha fazla. Yani sigortası yok diye ona e, yardım edemiyoruz değil. Başka bir seçeneği sunmak gerekiyor o zaman. Ya da aynı şekilde mesela toplumsal cinsiyet eşitliğinden bahsediyorum. Hani bu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketiyle e, kasabanın meydanı yıkıldı ve orada kasaba meydanında işte kendi el emeği ürettikleri ürünleri satan kadınlar şu anda dışarı bile çıkamıyorlar. Hani mesela çünkü e, sosyalleşecekleri bir alan kalmadı ve bir anda hani mesela e, bazı el dediğim iş kazanımlarını da kaybettiler. Mesela bazıları çalışmayı bırakmış vesaire. Hani bunlar takip edilmesi gereken süreçler. Bunlar gerçekten bir adalet. Hani sadece iklim kriziyle bağdaştırmayın. Hani gerçekten daha geniş perspektifte baktığınızda hani bu sürekli tekrarlanan şeylerin iyice perçinlenmesiyle olan durumlar. Ee, bunlara karşı mekanizma geliştirmek, gündeme getirmek önemli çünkü e, yani bir şekilde görünür kılınması gerekiyor. Dediğim gibi hani e, iklim adaleti aynı zamanda, hani iklim krizi aynı zamanda bir hak sorunudur. Hani insan hakları işte doğan hakları vesaire buradan yaklaştığımız zaman hani bir adalet sorundur aynı zamanda. Ee, ve bu sadece hani küresel bağlamda değil. Hani her ülkenin kendi içinde yaşadığı adaletsizliği de perçinleyen bir durumdur. Bu şekilde umarım daha iyi ifade edebilmişimdir. Yani şöyle diyemek mümkün mü? E, ya afetin bir adaletsizliği var. Afetler genellikle e, fakir olanları, fakir toplumları, az gelişmiş toplumları, az gelişmiş grupları vurur. Daha çok kırılgan olan grupları vurur. E, ve Iklim e, kaynaklı e, bu tür afetlerde aynı şekilde esasında bu adaletsizliği e, maalesef e, gündeme getiriyor. Onlar da daha çok kırılgan olan, e, daha e, fakir olan, daha kaynakları kapasitesi düşük olan toplulukları, kişileri, e, toplumları vuruyor. E, bu şekilde bir değerlendirme yapmak mümkün değil mi? Evet, bir belki şunu ekleyebilirim. Son hadi mesela bu yardım süreçlerinde de e, bir adaletsizlik olduğunu ifade etmişti görüştüğüm insanlar. E burada da şu e, mevcut politik görüşe ya da iktidara diyeyim açık bir şekilde ne kadar yakınsanız hani yararlanma olasılığınız da bu tarz yardımlarda bir o kadar da artabiliyor çünkü direkt ulaşabiliyorsunuz mesela daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz daha hızlı bir şekilde haberiniz olabiliyor öncelenebiliyorsunuz e, politik olarak çok ayrı bir yerdeyseniz de mesela bu bile ayrı bir şey hani bir anda sizi geriye düşüren bir şey. Çünkü bir kere haberiniz olmuyor. Yardımın gelip gelmediğinden öyle söyleyeyim yani. Bu bile ayrı bir şey. Ki iklim adaleti hani sadece bu ülkeye özgü bir şey de değil. Hani farklı farklı ülkelerde de hani benzer noktaya gidiyor. Yani politik anlamda da eğer bir temsiliyetiniz yoksa e, siz yine şeysiniz hani, e, sesinizi duyuramıyorsunuz. O da yine bir sosyal adalet sorunu olarak size geliyor. Ve yine böyle kriz anlarında hani yine siz mesela mağdur olan kesimi olabilirsiniz gibi. Evet. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Şimdi küçük bir araya gidelim. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımıza ikinci bölümle devam edeceğiz. Açık Radyo'dayız. 6 Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Özge Doruk arkadaşımız. Araştırmacı Yeşil Düşünce Derneği'nden. Bu arada ben hemen kısa bir Özet yapmak istiyorum. Bu hafta 21 Mart pazartesi Uluslararası Nevroz günüydü. Uluslararası ırk ayrımcılığının kaldırılması günüydü. Ve Dünya Ormancılık günüydü. Dün yani 22 Mart Salı ise Dünya Su günüydü. Evet bunların... Ve şiircilik, e şiir Efendim. var. Dünya Şiir günü var. Aşehir günü. Bak onu atlamışım. Çok teşekkürler Muzaffer. Ee, hepsi kutlu olsun diyelim. Tabii e, yani bunların ne kadarı ortadan kalktığı ırk kaldırılması falan. Işte son savaşla birlikte yeniden gündemimizde. Evet e, şimdi e, Elvan Cantekin e, senin hemen bir sorun var onunla başlayabiliriz. Evet şimdi raporun bir bölümünde de bahsediyorsunuz bu hidroelektrik santrallarıyla bağlantılarak her ne kadar Bozkurt'taki olay da hidroelektrik santralı gündemde değildi galiba ilk başta her dedikodus çıkmış olmasına karşın. Ama Karadeniz'de meydana gelen sel felaketlerinde hidroelektrik santrallarının da önemli etkisi olduğu söyleniyor. Şimdi bu hidroelektrik santralları esasında hani ben yanlış anlamadım sa bu iklim adaleti konusunda ilginç ve güzel bir örnek galiba değil mi? O konuda sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Yani hidroelektrik santrali esasında yapıldığı bölgedeki halkı doğrudan yararlandıran bir yapı değil. Orada üretilen enerjinin işte başka bölgelere satılması, oradaki ticari gelirler filan başkalarının faydalandığı bir şey. Ama Olumsuz yetkilerini o bölgedeki yerel halk hissediyor. O noktada bir iklim adaletsizliğinden bahsetmek e, mümkün olabilir. Bu örnek doğru bir örnek mi? Önce o, onu öğrenmek istiyorum sizde. Bu yani şey oradaki hidrolik HES yani hidro, elektrik santral doğrudan e, şeyle sel olayıyla bir alakası yok. O ilk başta dediğiniz gibi bir şey olmuştu. HES patladı olayları vesaire. E, HES patlaması ile değil. Yoğun yağışlı ve işte Bahsettiğimiz o e, yapılaşmanın ve işte şeyin e, köprünün şey teknik olarak yetersiz onu daraltılması vesaire ile alakalı. Ya yani hidroelektrik santral ve işte kömür termik santraller doğal işte ekolojik tahribat projeleri olarak tanınıyorum ben mesela hepsi e, bu şey iklim krizini zaten hani özellikle kömür termik santraller doğrudan e, sebebi. Aynı zamanda yaşanan etkilerin de doğrudan e, nedeni e, sizin de bahsettiğiniz gibi orada kurulan bir HES oranın zaten hani ekolojik yapısını vesaire, hani tüm şeyleri değiştiriyor ki ne kadar düzensiz ve plansız olduğunu e, plansız bir şekilde ilerlediğini de biliyoruz. Maalesef mesela bu konuda sistemli bir şey de yok. Hani HESler ilk başta e, yenebilir enerji olarak ortaya sunulmuştu su kaynaklarından faydalanıldığı için. Şu anda oradaki dereleri kurutuyor, oradaki insanların mesela hani tarım yapamamalarına, yaşayamamalarına vesaire sebep oluyor. Daha görünür olduğu için daha fark edebildiğimiz için mesela evet doğrudan bir sebebi. Ama hani iklim adaleti dediğim gibi daha da geniş bakabileceğimiz bir durum. Yani çok gerçekten derinlikli bir konu. Yani ve Türkiye'de de hani açıkçası birkaç yıldır gündemde olan bir konu hani. O bağlamda zaten soru işaretlerinin olması veya anlamlandıramamak da normal. Çünkü dediğim gibi birkaç senedir gündemimizde Türkiye özelinde. Ee, ve hani gitgide artacak ama hani bundan eminim gündem olan konulardan biri olacak. Ee, o zaman zaten muhtemelen daha da bizde de hani neyin, ne olmadığı noktasında kavramları yerleştirmiş olacağız muhtemelen bu şekilde. Evet bu aslında e, ülkemizde uygulanmakta olan sosyal politikaların bu açılardan da gözden geçirilmesini gerektiriyor sanıyorum. E, bölgede yaptığınız araştırmada yerel yönetimler ve e, merkezi yönetim arası ilişkiler ve yerel yönetimin performansı hakkında da e, söyleyebilecekleriniz var mı acaba? Yerel yönetime ulaşamadım biraz da e, kısa bir ziyaret olduğu için tabi. Yerel yönetim aynı zamanda bir hani şey e, politik olarak mevcut iktidarla aynı durumda, hani devlet kurumlarıyla vesaire evet. bu bağlamda e, eminim kendi hani daha hızlı bir şekilde kendi aralarında koordine olabilmişlerdir. Ama hani burada yerel yönetimin hani hatta diğer tüm kamu kuruluşlarının hani afet durumuna ilişkin bir önceki şeyde de bahsettiğim hani Yeterince şey sistemli olduklarını düşünmüyorum. Bu sadece Bozkurt Belediyesine ait bir şey de değil, sorunda değil. Aslında bence Türkiye'deki belki hani yüzde 95'i aynı durumdadır. Çünkü hani gündeme alınabilen bir durum değil. Yani maalesef bu tam şey yani başımıza gelmeden bir türlü şey yapamadığımız, hani ders alamadığımız olaylar gibi bir şey. Şu anda mesela Bozkurt Belediyesi nasıl gidiyor diye baktığımız zaman hani evet, dere yatağını genişletiyorlar. Umarım ki yani diğer tüm iyileşme yani yapılaşma süreçlerinde işte orayı tekrar inşa ettikleri süreçte de yani bu dengeleri göz önüne alırlar ve hani buna göre ilerler. O zaman görebileceğiz aslında şu an yerel yönetim ne kadar bu olaydan ders olduğunu ve aynı şekilde diğer kamu kurumlarının da ee, yani eğer dere yatağını yani çok katlı apartman dikemeyecekler. Evet böyle bir şey yok artık. Ama Yeni yapacakları yerleşim yerine gidip yine aynı şekilde hani Karadeniz bölgesinde heyelanların çok yoğun olduğu ve hani düzlük bir arazi yok e, oraya gidip çok katlı apartman yaparlarsa hani mesela bu e, şey değil olması gereken şey değil ve hani hiçbir şey hiçbir ders çıkarılmamış demek aslında evet, burada kiracıların yüzdesi ne biliyor musunuz bu bölgedeki yani zarar gören kiracı e, ne? yani... neyi anlamadım zarar görenler arasında kiracıların yani mal ha, evet. yüzdesini biliyor musunuz? E, maalesef hiçbir bilgim yok konuda. Yani için. onlara yönelik nasıl bir çözüm olacakları bir öngörü e, var mı acaba? Yani bu konuda iki kişiyle görüşebildiğimde hani e, yani şey yok e, kaybettikleri hani dönemiyorlar zaten bir ev sahibi olmadıkları için hani. E, Herhangi bir yardımdan da ne, ev, ev, baz, evlere yıkılan, hasar gören evlere vesaire yardımlar yapıldı. Bundan da yararlanamıyorlar doğal olarak. Ev onlara ait değil çünkü. Yani benim görüştüklerim mesela Bozk şey, Bozkuk'ta değil Kastamonu merkezdeydiler. Muhtemelen çok yoğun bir nüfus azalması oldu zaten. Yani şey, insanlar, hani kalan insanlar da gitmeyi düşünüyor mesela. En azından çoğu değil. Yani bambaşka bir hikaye onlar için ama mesela istatistik yok bununla ilgili. Hani bununla ilgili bir şey de yok olması gerekir ama yani varsa da hani açık değil açık erişim değil öyle söyleyeyim belki de yapmışlardır hmm. evet aslında bu e, her e, afette e, karşılaştığımız önemli bir sorun biraz önce de üzerinde durmuştum özellikle de deprem sonrasında tabi hak sahibi olmadıkları gerekçesiyle kiracıların durumu e, göz önünde bulundurulmuyor şimdi sizin son anlattıklarınızdan hareketle Aynı zamanda bir izleme çalışması da e, gerekiyor diye düşünüyorum. E, böyle bir e, çalışma planlaması da var mı Yeşil Düşünce Derneği'nde? Yani şu anda e, hani sistemli olarak takip edebilmek için hani böyle bir şeyimiz yok. Hani i̇ş gücü ve kaynağımız yok öyle söyleyeyim. Ben yine itibariyle daha kişisel bir yerden takip etmeye çalışıyorum. Yani orada kurduğum irtibatlar üzerinden. E bu gerçekten yani yoğun mesai ve emek harcanılması gereken ayrı bir durum. Çünkü cidden yani çok düzenli bir şekilde bence takip edilmesi gerekiyor. Şu an sadece gerçekten planlanan ya da temelli edilen bir durum maalesef. Umarım ilerleyen dönemlerde hani gerçekten böyle bir çalışma hayatı geçirebiliriz. Evet, bu, bu şimdi tam yeri geldi diye düşünüyorum. Yeşil Düşünce Derneği hakkında da bilgi verir misiniz? Ne tür faaliyetler yürütüyor, çalışmalarını ne zamandan beri sürdürüyor? Bu konuda da açıklamalarınız olursa seviniriz. Yani yeşil Düşünce Derneği 2009 yılında kuruldu. Özellikle de hani şey, yeşil düşüncenin ve yeşil politikaların yaygınlaştırılması amacıyla kuruldu. Şu anda hani geldiği noktada neredeyse 13 sene oldu evet. Şey hani ulusal ve uluslararası bağlamda diyor, kampanyalar vesaire. Hani temel aldığı belli şeyler var. Hani bu Ben de anlayacağınız üzere hani iklim e, ekoloji ve sürdürülebilirlik e, aynı şekilde aslında demokrasi, işte ekonomi, sosyal politikalar, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi hani pek çok farklı şeyi, e, hak alanını yeşil ee, çalışmalar adı altında hani bir araya getirmeye çalışan bir şey. Genel itibariyle biz biraz daha hani böyle kapasite geliştirme, hani e, bilginin yaygınlaştırılması üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Hani konferanslar, özellikle Yeşil Ekonomi. Ee, ben bu sene Yeşil Ekonomi üzerine çalışıyorum, Yeşil Düşünce Derneği'nde. Ee, hani konferansların ve binaların düzenlenmesi, paydaş toplantılarının yapılması. Hani e, şu anda hala hazırlıkta Aynı iklim adaleti gibi belli başlangıç hani karbon sıfır işte yeşil yeni yeşil düzen gibi böyle kavramları ana akınlaştırılmasına ve politik karar alıcılara ulaşmasına doğru bir haliyle ulaşmasına yönelik çalışmalar yapan bir dernek Bu şekilde ifade edebilirim. Evet hemen bağlantı kurmak isteyenler ne yapabilirler internet adresi verebilir misiniz? Tabii ki yani yeşil düşünce direkt zaten Diğer tüm sosyal medya kanallarında da varız. Hani Instagram, Twitter, yine Yeşil Düşünce ile yani Yeşil Düşünce adı altında arattıkları zaman e, işte Facebook vesaire. Hani her yerden bize ulaşabilirler, takip edebilirler, iletişime de geçebilirler. Mail adresi de yine info at yeşildüşünce.org. Evet, çok teşekkürler. Şimdi e, Cuma günü e, bütün dünyada e, önemli bir etkinlik var. 25 Mart Cuma günü iklim görevi Bu konuda da biraz bilgi vermek ister misiniz? Yeşil Düşünce Derneği ne, ne yapmayı planlıyor? Evet, yani biz Cuma günü Yeşil Ev var Beşiktaş'ta. Bizim derneğimizin olduğunda bir bina. Biz orayı bütün gün açık tutacağız zaten. Gelmek isteyen herkese kapımız açık o gün. Eylem yapacak arkadaşlarla birlikte bir arada toplanacağımız yer doğrusu olacak. Genç iklim aktivistleriyle. Bir yanıyla da onların bu e, eylem organizasyon sürecini destekleyen kurumlardan bir tanesi de biziz. E, özellikle işte mesela lojistik destek sağlamak gibi bir şekilde onların işlerini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. E, beşte yani Cuma günü e, İstanbul için söylüyorum. E, beşte Barbaros Meydanı'nda olacak bir basın açıklaması ve kısa bir eylem yapılacak Iklim aktivistleri tarafından. Daha sonrasında da hani biraz daha böyle şenlikli bir şekilde devam edeceğini biliyorum programın. Biz de o gün iyi Evet çok teşekkürler bu konuda verdiğiniz bilgiler içinde. Şimdi buradan hareketle programımızın da sonuna geliyoruz. Siz bu raporunuzu gerek merkezi iktidar kuruluşları ve yerel yönetimlerle de paylaştınız mı? veya? Bu konuda neler yaptınız? Yani bunun kamuoyuna duyurulması ve yetkili kuruluşlara duyurulması konusunda bir çalışmanız var mı? Evet, özellikle şey tüm partilerin çevre komisyon üyelerine bu raporun iletilmesini sağlayacağız. Aynı şekilde işte yerel yönetimler de dediğiniz gibi ama bir yanıyla da işte kamuoyunda bir lansman düzenledik ilk başta bir yaklaşık 15-20 gün önce. Mesela sizin programımız aracılığıyla da hani diğer basın ve işte yaygınlaştırebileceğimiz tüm kanallar aracılığıyla da tanıtmaya çalışıyoruz. Yani ne yapmaya çalıştığımızı, amacımızı vesaire. Bu bu şekilde bir süre daha devam edecek dediğim gibi. Böyle. Evet. Bir, bir küçük bilgiyi de dediniz ki partilerin çevreyle ilgili milletvekillere o konuda biraz bilgi verir misiniz bütün partilerin böyle bir hassasiyeti ve çevre konusuna ilgi duyan ve bu konuda da tabii ki sadece komisyon üyeleri çevre komisyonu üyelerini vesaire kastetmiyorum ama o konuda ne durumda parlamento Ankara Büyük Millet Meclisi konuya nasıl yaklaşıyor Çünkü merkezlerde çok fazla, Ciddi bir e, etkinlik olduğunu göremiyoruz. E, o konuda da biraz e, varsa bilgileriniz paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki. Yani merkezi hükümet bağlamında ve yani devlet düzeyinde en yakın zamanda olan şey aslında geçtiğimiz sene e, Paris anlaşmasının nihayet meclisten geçmesiydi. Hani evet. Meclisten aslında attığı en büyük adım ya da işte en büyük adımlardan bir tanesi bu diye söyleyeyim. Bu anlaşma meclisten geçtiğinde de hani yaklaşık sanırım bir ay önce hani geçti. Daha sonrasında hızlı bir şekilde hani çevre ve şehircilik bakanlığını çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı olarak değiştirdiler. Hani bu ismi aldılar. Evet. Ee, geçtiğimiz ayda bir iklim şurası düzenlendi işte bu çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı koordinasyonunda hükümetin aslında hani iklime yönelik e, en büyük organizasyonu buydu süreci takip eden sivil toplum kuruluşlarından hani arkadaşlarımdan aldığım geri bildirimlere göre de hani çok da başarılı ya da e, iklimi çok gözeten bir noktada değil. belli başlı iyi uygulamalar olsa da gene itibariyle biraz hayal kırıklığı olduğu yönünde geri bildirimler aldık. Ama e, en azından hani e, yani şu şekilde her ne kadar e, niyet okuma yapmayayım tabii ama iklim konusu istense de istenmese de artık bir şekilde gündemde. Hani bu artık böyle hani iklim değişikliği bizim önceliğimiz değil ya da bu konuyla ilgili bir çalışma yapmayacağız demek hiçbir politik e, partinin ya da işte e, yapının e, artık göz ardı edebileceği bir şey değil. Hani bu yeni dünya düzeninde diyeyim. Herkes bir şekilde parti gündemini almaya çalışıyor bu konuyu. E, sadece yani sözde veya uygulama yani te teorik anlamda belli başlı iyi e, söylemler olsa da uygulama düzeyinde şu anda mesela hani kömürden çıkışa yönelik mevcut termist santrallerin kapatılmasına yönelik en aslında yapılması gereken bir şey yok. Bununla ilgili bir karar çıkmadı. Aynı şekilde mesela şu an hani ormansızlaşma hani orman kanunu değişmesi, zeytinlik kanunu değiştirilmeye çalışılması vesaire hani mevcut hali hazırda tüm varlıkları korumamız gerekiyorken e, mesela bunlar da şu an enerji politikası bağlamında direkt göz ardı edilen unsurlar. Hani orman varlıklarını kaybediyoruz. Madencilik sahası açılıyor. Zeytinlikleri aynı şekilde kaybediyoruz. Çünkü enerji ihtiyacımız olduğu ifade ediliyor. Ee, bu noktada merkezi hükümetin hala ana politikası enerji üzerinde dönüyor. Ee, diğer partilerin e, muhalefet düzeyinde hani söylemleri olsa da mesela onlar da iktidara geçerse diyelim ne yaparlar? Ben çok Kişisel anlamda onların da çok samimi ilerleyecekleri konusunda şüphelerim var. Bir tek belli başlı bazı yerel yönetimler gerçekten bu konuda daha sistemli ilerlediğini görebiliyorum. Mesela Kadıköy Belediyesi buna bir örnek ilk aklıma gelen. Ve aynı şekilde mesela İstanbul Belediyesi'nin daha somut adımları olmaya başladığı, mesela İstanbul Planlama Ajansı'nı açtılar ve orada iklim krizine yönelik de ayrı bir şey kurduklarını biliyorum. Hani Mesela Kent Konseyi'nde bir çalışması vardı vesaire. Böyle. Evet. Çok teşekkürler ee, Özge Hanım. Programımızın süresini tamamladık. Ee, verdiğiniz bilgi, bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun. Ve Yeşil Düşünce Derneği'ne de kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim ben de davetiniz için. Çok keyifli oldu. Sağ olun. Evet. E, bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Özge Doruk arkadaşımız idi. Araştırmacı Yeşil Düşünce Derneği'nden kendisinin hazırlamış olduğu Bozkurt İklim Adaleti üzerine Saha Notları raporunu konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.